Altıncı bölüm. O gece korkunç bir rüya gördüm. Alevler içindeki çorak bir arazideydim. Ufuk, istemli alevlerden ibaretti. Dört bir yanda siyah balçık birikintileri vardı. Derin bir çukurun tepesinde havada asılı kalmıştım. Çukurun derinliklerinde iki mavi ışık parıldıyordu. Bunlar kahve aitti. Kütük gibi kolları, ve bana doğru uzanan ağaç köklerinden farksız uzun parmaklarıyla 30 metre yüksekliğindeki canavarımsı haline. Adımı sesleniyordu. Jacob, Jacob. Sesi tiz, alaycı ama tek düzeydi. Seni görüyorum. Orada olduğunu görüyorum. Seni görüyorum. Kavruk et gibi kokan, mide bulandırıcı hava dalgalarının ortasında kaldım. Öğürmek. Oradan kaçmak istedim ama adeta felç olmuştum. Konuşmayı, ona bağırmayı denedim ama ağzımdan tek bir sözcük çıkmadı. Sanki kuyunun duvarlarına tırmanmaya çalışan sıçanlar varmış gibi tırmalama sesleri duydum. Gerçek değilsin demeyi başardım en nihayetinde. Seni öldürdüm. Evet dedi ve şimdi her yerdeyim. Tırmalama sesi yükseldi. Ta ki kovalin parmakları kuyunun kenarında belirine dek, On uzun, yamru yumlu parmak üzerime gelmeye, boğazıma dolanmaya başladı. Senin için büyük planlarım var, Jacob. Büyük, gerçekten büyük planlar. Bir an için akciğerlerimin patlayacağımı sandım. Ama sonra midemde keskin bir sızı hissettim. Soluk soluğa yerimden fırladım ve elimi karnıma götürdüm. ''Uyanıktım. Evdeydim. Yatak odamda yerdeydim. Uyku tulumum etrafımda düğüm olmuştu. Bir ay ışığı hüzmesi odayı ikiye bölüyordum. Enol ve Hak yatağımda horluyordum. Midemdeki sızı eski ve tanıdıktı. Hem bir acı hem de bir pusula iğnesiydi. Ve iğne önce alt katı sonra da dışarıya işaret ediyordu. ''Uyku tulumumdan kurtuldum.'' Ve sonra odadan fırlayarak merdivenlere indim. Parmak uçlarımda koşuyor, sessizce hareket ediyordum. Eğer bu sandığım şeyse, arkadaşlarımın bana yardım etmek için yapabileceği pek bir şey olmayacaktı. Yalnızca yoluma çıkarlardı. Haliyle işin aslını öğrenmeden onları uyandırmak ve paniğe kapılmalarına yol açmak istemiyordum. Korku gölgeleri beslerdi. Korku gölgeleri acıktırırdı. Mutfaktan geçerken bıçaklıktan bir bıçak kaptım. Gölgeye karşı pek fayda etmezdi ama hiç yoktan iyiydi. Sonra garajdan geçerek dışarı çıktım. Evin etrafından dolanarak arka bahçeye yöneldiğim esnada az kalsın kangal halindeki bahçe hortumuna takılıp düşecektim. Bahçe kulübesinin çatısından incecik belli belirsiz bir ozon dalgası yükseliyordu. Cep döngüsünün çok kısa bir zaman önce kullanıldığı ortadaydı. Derken o his geldiği gibi çubucak yok oldu. Pusula iğnesi önce koya doğru döndü, sonra yük 80 derece dönerek körfeze işaret etti. Ve en nihayetinde gevşedi. Bu daha önce hiç başıma gelmemişti. Ve ne anlama geldiğini çözemiyordum. Tüm bunlar yanlış bir alarmdan ibaret olabilir miydi? Yoksa kavuslar, tuhaf refleksimi mi tetikliyordu? Ayak parmaklarımın arasındaki ıslak çimenleri fark edince başımı öne eğip üzerimdekilere baktım. Yırtık pırtık bir pijama, eski bir tişört, çıplak ayaklar. Ey, böyle öldü. Neredeyse tam olarak böyle diye düşündüm. O da pijamalarıyla yatağından fırlamış, elinde uyduruk bir silahla dışarı koşmuştu. Bıçağı indirdim. Elimin titremesi yavaş yavaş geçti. Bekleyerek. Evimin etrafında ileri geri yürüdüm. Ama o his geri gelmedi. Ben de odama döndüm ve yerdeki uyku tulumunun içine girdim. Ama bir daha gözüme uyku girmedi. Ertesi sabah hiç arar diye gözüm hep telefondaydı. Ne zaman arayacağını söylememişti. Emma ile diğerlerine söyleyip söylememeyi düşündük ama bir görev alana dek beklemeye karar verdik. Ve belki o zaman bile onlara bir şey söylemezdik. Göreve yalnızca ikimizin çıkması gerekebilirdi. Belki arkadaşlarımızdan bazıları bize katılmak istemezdi. Ya da bazıları hepten karşı çıkardı. Biz daha oradan ayrılmaya fırsat bulamadan biri ne yapmayı planladığımızı ağzından kaçırır ve Bayan Preklin'e planlarımızdan bahsederse her şey mahvolurdu. Kahvaltıdan sonra tuhafları kıyafet alışverişine çıkarmam gerekiyordu. Bu, H'in aramasını beklerken... Zaman öldürmek için iyi bir yol gibi görünüyordu. Ben de kendimi işime vermeyi denedim. İlk grup Hulk, Claire, Oli ve Horace'dan oluşuyordu. Arabayı alışveriş merkezine doğru sürmeye başladım. Ama okuldan birileriyle karşılaşmaktan korktuğumdan evimin yakınındaki alışveriş merkezin değil, eyaletler arası yolun yanındaki Shaker Pines alışveriş merkezini seçmiştim. Yolda arkadaşlarıma modern banyoların temel bileşenlerini gösterdim. Bu bir banka, bu bir hastane, şunlar apartmanlar. Çünkü gördükleri her şeyin ne olduğunu sorup duruyorlardı. Bana gayet sıradan görünen şeyler onlar için birer harikadan farksızdı. Bayan Prelin vesayeti altındakileri fiziksel tehlikelerden korumak için döngüsünde mucizeler yaratmış ama onları tehlikelerden koruma gayretiyle ziyaretçilerle modern dünya hakkında konuşmalarını yasaklamıştı. Ve bu da arkadaşlarımı dezavantajlı hale getiriyordu. Fazlasıyla korunaklı bir yaşam sürmüşlerdi. Ve şimdi de uzun bir uykudan uyanarak gözlerini hiç tanımadıkları bir dünyayı açan küçük Rip Van Winkle'lar gibiydiler. Modern şeyleri bir noktaya kadar biliyorlardı. Bilgileri, elektrik, telefonlar, arabalar, uçaklar, eski filmler, eski müzikler, ve 3 Eylül 1940 tarihinden önce bilinen ve popüler olan şeylerle kısıtlıydı. O tarihten sonrasına dair bildikleri ise bölük bölcük ve tutarsızdı. Günümüzde birkaç saatten fazlasını geçirmemişlerdi ve bunların çoğunda da takvim yaprakları değişse dahi zamanın neredeyse durduğu Kenham'daydılar. Onların adalarıyla kıyaslandığında yaşadığım küçük kasaba bile saatte milyonlarca kilometre hızlı hareket ediyor gibi göründüğünden sık sık endişeden donakalıyorlardı. Alışveriş merkezinin devasa otoparkında Horus iyiden iyiye şaşkına döndü ve arabadan inmeyi reddetti. Gelecek geçmişten çok daha korkutucu diye açıkladı onu tatlılıkla kandırma çabalarımız sonrasında. Geçmişin en korkunç çağı bile en azından bilinebilir, incelenebilir. Dünya o çağların hepsinden sağ çıktı. Ama günümüzde kimse dünyanın ne zaman korkunç ve yıkıcı bir sonla karşılaşacağını bilmiyor. Onu mantık yoluyla ikna etmeye çalıştım. Dünya bugün sona erecek değil ama eğer buna niyeti varsa bizimle alışveriş merkezine gelsen de gelmesen de kıyamet kopacak demektir. Biliyorum ama sanki öyle olacakmış gibi hissediyorum. Burada oturup hiç kımıldamazsam belki o da benimle birlikte durur ve kötü şeyler olmaz. Tam o esnada açık pencerelerinden yüksek sesli, gürültülü bir müzik taşan bir araba yanımızdan geçti. Horus kaygıyla gözlerini sımsıkı kapattı. "Gördün mü?" dedi Claire. "Sen burada otursan da dünya demeye devam ediyor. Hadi, bizimle içeri gel." Ah, "Kahretsin," dedi Horus ve arabanın kapısını savurarak açtı. Diğerleri onun cesaretini alkışlarken Horace'ın ilk görevimize eşlik etmek açısından en iyi yol arkadaşlarından biri olmayabileceğini aklımın bir köşesinden ödettim. Shaker Pines klasik bir alışveriş merkeziydi. Gürültülü, antiseptik sayılabilecek kadar parlak ve kafa karıştırıcı kültürel atıflarla dolu bir yerdi. Geçtiğimiz yüzyılın ilk yarısından gelen birine bu bagam shrimp goyu ya da Essien on TV mağazasını açıklamaya çalıştığınızı bir düşünsenize. Aynı zamanda gençlerle tıka basa ki meselenin özü de buydu. Burada olmamızın tek nedeni arkadaşlarımı modern giysilerle giydirip kuşandırmak değildi. Onların sıradan çocuklara yani taklit etmeleri beklenen çocuklara maruz kalmalarını istiyordum. Bu alışverişten fazlasıydı. Bu daha ziyade antropolojik bir keşif gezisiydi. Tuhaflar kaplan saldırılarıyla nam salmış, Balta girmemiş bir ormandaki kaşifler gibi korku içinde etrafıma toplandı ve o vaziyette alışveriş merkezine dolaşmaya başladık. Restoranların olduğu katta yağlı yiyecekler yedik ve oturup diğer gençleri izledik. Arkadaşlarım sessizce onların davranışlarını gözlemliyordu. Fısıldaşmalarını, şakalarını, insanların irkilmesi neden olan kahkahalarını, tıpkı bir kabile gibi nadiren diğerleriyle kaynaşarak toplaşmalarını, Telefonlarını ellerinden bırakmadan yemek yiyişlerini. Claire, plastik tepsinin üzerinden bize doğru eğilerek alçak sesle, ''Çok zengin ailelerden mi geliyorlar?'' diye sordu. ''Bence hepsi sıradan gençler.'' dedim. ''Çalışmıyorlar mı?'' ''Yaz aylarında yarı zaman çalışıyor olabilirler. Bilmiyorum.'' ''Benim çocukluğumda'' dedi Huck, ''eğer ağır bir şeyi kaldıracak kadar büyüdüysen, Çalışacak kadar da büyümüşsün demekti. Gün boyu tıkınıp laklak etmeye izin yoktu. Biz ağır bir şeyi kaldıracak kadar bile büyümeden çalışmaya zorlandık dedi Olive. Ben daha beş yaşındayken babam beni bir ayakkabı boyama fabrikasında çalışmaya gönderdi. Korkunçtu. Benimki de beni küçük bir fabrikaya gönderdi dedi Hak. Tüm gün oturur halat yapardım. Hüce tanrım diye mırıldandım. Arkadaşlarım ergenlik kavramının esamesinin bile okunmadığı bir zamandan geliyordu. Bu, savaştan sonraki yıllarda icat edilmiş bir kavramdı ve çocukluğu arkanızda bırakıp gençliğe adımınızı attığınız yılları kapsardı. Hal böyle olunca yeni yetmelik kavramına bile yabancı iken modern gençleri nasıl taklit edeceklerini merak ettim. Tüm bunlar kötü bir fikir ise olacaktı? Gergin bir şekilde cep telefonumu kontrol ettim. Eşten ses yoktu. Hem de hiç. Yiyecek bir şeyler almak için harekete geçtik. Ama yolda alışveriş merkezinin bir kanadını tamamen işgal eden markete dalan Horace'i kaybettik. Onu soğutulmuş gıdalar reyonundaki devasa peynir duvarını hayran hayran ser bulduk. Feta, mozzarella, camembert, gouda, çedar dedim mest olmuş bir halde. Bir gurmenin rüyalarını süsleyen yer. Bunlar benim için yalnızca peynirdi. Ama Horace için bir mucizeydi. Dilimlenmiş, çırpılmış, kalıplar haline kesilmiş, ayrı ayrı paketlenmiş, kaymaksız, yağlı ve yüzde iki yağlı peynir çeşitlerinden oluşan dokuz metrelik bir duvarın önündeydi. Transa girmiş gibi etiketlerde yazanları okuyordu. Ve ben de hayranlığının merak uyandıracağından korktuğumdan onu susturup durmak zorunda kalıyordum. Her şeyden var, diye mırıldandı. Hem de her şeyden. Şuna bakın, dedi alışveriş arabasıyla yanımızdan geçmekte olan yaşlı bir adama dönerek. Şuna bakın. Yaşlı adam hızlı adımlarla yanımızdan uzaklaştı. Horus, insanları korkutuyorsun dedim onu yanıma çekerek. Bunlar yalnızca peynir. Yalnızca peynir mi, dedi. Tamam, bolca peynir. Tüm ciddiyetiyle bu insanlığın en büyük başarısıdır diye buyurdu. İngiltere'nin bir imparatorluk olduğunu sanırdım ama bu dünya hakimiyetine denk. Bunlara bakmak bile mideme ağrıtıyor dedi Claire. Ne cüretle böyle konuşursun diye yanıtladı Horace. Nihayet onu sürükleyerek marketten çıkarmayı başardığımızda ve kıyafet satan mağazalardan birine soktuğumuzda Horus mağazanın kreasyonundan pek etkilenmedi. Kasıtlı olarak en yavan mağazayı seçmiş ve onları en yavan kıyafetlerin satıldığı reyona götürmüştüm. Basit renkler, standart kombinler, mankenlerin üzerinde ne varsa onlar. Biz sepete doldurdukça morali bozuldu. Sokağa çıplak çıkarım daha iyi dedi. Eline tutuşturduğum kot pantolonu zehirli bir yılanmış gibi tutarak. Böyle giyinmememi istiyorsun. Çiftçiler gibi kot giymemi mi? Artık herkes kot giyiyor dedim. Yalnızca çiftçiler değil. Gerçi o gün mağazadaki çoğu insanın üzerindeki kıyafetlerle kıyaslandığında iyi bir kot pantolonun fazlasıyla şık kaçtığı bile söylenebilirdi. Etrafımızdaki müşterilerin giydiği spor şortlara, kargo pantolonlara, sivit şörtlere ve pijamalara bakarken Horus'un betinin benzinini attığını gördüm. Elindeki kot pantolonun yere düşmesine izin verdi. ''Hayır'' diye fısıldadı. ''Hayır, hayır.'' ''Sorun nedir?'' dedi Eno. ''Moda anlayışları, yüksek standartlarına uymadı mı?'' ''Standartları boş ver. Nezakete ne oldu? Haysiyete ne oldu?'' Yanımızdan kamuflaj pantolon, parmak arası turuncu terlik ve kolları makasla kesilmiş bir spongebob tişörtü giyen bir adam geçti. Bir an için Horace'ın ağlamaya başlayacağını sandım. O medeniyetin sonu için yas tutarken biz diğer herkes için çeşitli kıyafetler aldık. Giydiği kurşun ayakkabılar Frankenstein'ın canavarına aitmiş gibi göründüğünden Olive'in kendisine bir ya da iki numara büyük gelen yeni bir çift ayakkabı seçmesine izin verdik. Böylece ayakkabıların içinde kalan boşluğu ağırlıkla doldurabilecektik. Israrım üzerine kasiyer aldıklarımızı kasadan geçirirken Çocuklar sessiz kaldı. Hatta kolları torbalarla ve beyinleri uyarıcılarla tıklım tıkış dolu vaziyette beni takip ederek alışveriş merkezinden çıkıp otopark aşarak arabaya doğru yürüdükleri sırada bile seslerini çıkarmadılar. Döndüğümüzde geride kalan herkes akşamüstü için arka bahçeye gitmişti. Bayan Pregri'nin bıraktığı nota göre yeniden yapılanma görevlerine uyum toplantılarıyla ilgili bir şeydi. Notta yazana göre Emma geride kalmıştı. Fakat uzun bir süre onu bulamadım. Nihayet üst kattaki misafir banyosundan gelen ıslık seslerini duydum. Kapıyı çaldım. Benim, Jacob. Orada her şey yolunda mı? Kapının altından kırmızı renkli, belli belirsiz bir ışık yayılıyordu. Bir dakika, diye seslendi. İçeride beceriksizce koşuşturduğunu diyebiliyordum. Bir an sonra ışık söndü. Ve kapı savrularak açıldı. Aradı mı? diye sordu hevesle. Henüz değil. Neler oluyor? Omzunun üzerinden küçük banyoya baktım. Her yere karanlık oda malzemeleri saçılmıştı. Metal tekneler sifonun üzerine dizilmişti. Lavabonun etrafında plastik tepsiler vardı. Yerde devasa bir agrandisör duruyordu. Fotoğrafların banyo edildiği sıvıların keskin kokusundan ötürü burnumu büzüştürdüm. Tuvaleti karanlık odaya dönüştürmemin senin için sakıncası yoktur değil mi? dedi Emma uysalca sırıtarak. Çünkü çoktan yaptım sayılır. İki banyomuz daha olduğundan ona sakıncası olmadığını söyledim. Onu çalışırken izlemem için beni içeri davet etti. İçeride pek yer yoktu. Bu yüzden köşeye sığışmak zorunda kaldım. Bir yandan işini bilen biri gibi telaş etmeden çalışıyor, diğer yandan da benimle konuşuyordu. Bu işte yeni olduğunu iddia etse de kas hafızasıyla hareket ediyormuş gibi görünüyordu. Biliyorum, çok klişe. Sırtı bana dönük vaziyette yere çömeldi ve agrandisörün üzerindeki göstergeleri çevirmeye koyuldu. Tuhaf fotoğrafçılığı. Klişe mi? <gülüyor> çok komik. Her yeni brain'in kendisine ait bir fotoğraf albümü olduğunu fark ettiğini varsayıyorum. Üstelik fotoğraflarla bizleri kataloglamaya yönelik çalışmalar yürüten koca bir bakanlık var. Neredeyse üç tuhaftan biri fotoğraf makinesini eline alınca harikalar yarattığına inanır. Fakat çoğu kendi ayaklarının fotoğrafını bile çekmeyi beceremez. Şunu halletmeme yardım eder misin? Ellerini bir tarafından agrandisörün altına soktu. Ben de diğer tarafından kaldırdım. Şaşırtıcı derecede ağırdı. Ve birlikte onu küvetin üzerine yerleştirdiği bir kalasın üzerine koyduk. Bunun nedeni hakkında bir fikrim var mı? Bu konuda o ana dek pek düşünmemiştim ama tekrar tekrar aynı günü yaşayan insanların o günleri hatırlamak için fotoğraflara ihtiyaç duyması bana biraz garip gelmişti. Sıradan insanlar yüzyıllardır bizi yeryüzünden silmeye çalışıyor. Sanırım kendimizi bir yere ait hissetmek için fotoğrafçılığa ihtiyaç duyuyoruz. Burada olduğumuzu ve iddia edildiği gibi birer canavar olmadığımızı kanıtlamak için. Evet. Başımda onayladım. Gayet mantıklı. Yumurta zamanlayıcı öttü. en tuvaletin üzerine duran metal teknelerden birini seçti. Kapağını açtı ve içindeki kimyasalları lavaboya boşalttı. Sonra teknenin içinden plastik bir makara çıkardı. Makaraya sarılı olan kolu uzunluğundaki negatif şeridi açtı. Negatifleri iki parmağıyla tutarak hafifçe silkeledi ve duşa geldiği tela astı. Ama şimdi günümüzde olduğumuz için her şey farklı dedi. Yaşlanıyorum ve hatırlayamadığım kadar uzun bir zamandır ilk defa yaşadığım bir günü asla sil baştan yaşamayacağım. Bu yüzden geçip giden günleri unutmamak için her gün en az bir fotoğraf çekeceğim. Çok iyi olmasalar bile. Bence fotoğrafların harika dedim. Yazın bana gönderdiğin insanların merdivenden sahile indiği fotoğraf var ya çok güzeldi. Gerçekten mi? Teşekkürler. Nadiren böyle mütevazi olurdu. Alçak gönüllülüğünü bir hayli baş döndürücü buldum. O halde tamam. Eğer ilgileniyorsan, geçtiğimiz birkaç haftadır çektiğim fotoğrafların negatiflerini baniye ediyordum. Uzandı ve tele tutturulmuş fotoğraflardan birini aldı. Bunlar tuhafların iç güvenlik teşkilatı mensupları. Fotoğrafı bana uzattı. Baskı hala biraz ıslaktı. Eskiden Kaol'un Kulesi'nin olduğu yerdeki çukuru dolduruyorlar. Uzun zamandır 12 saatlik vadiyalarla çalışıyorlar. Ortalık darma dumandı. Fotoğrafta derin bir kraterin ağzında durmuş, kürekle kraterin içine taş toprak atan üniformalı bir dizi adam vardı. Bayan Piregin'in de fotoğrafını çektim dedi. Elime başka bir fotoğraf tutuştururken. Fotoğrafının çekilmesinden hoşlanmıyor. O yüzden onu arkasından çekmek zorunda kaldım. Fotoğrafta Bayan Piregül'ün üzerinde siyah bir elbise, başına da siyah bir şapka vardı ve siyah bir bahçe kapısına doğru yürüyordu. Cenazeye gidiyor gibi görünüyor dedim. Evet, hepimiz gidiyorduk. Sen oradan ayrıldıktan sonra haftalar boyunca neredeyse her gün başka bir cenaze töreni düzenleniyordu. Gölge saldırılarında ölen tuhafların cenazeleri. Her gün bir cenaze törenine katıldığımı hayal edemiyorum. Korkunç olmalı. Evet öyleydi. Emma banyo edecek birkaç fotoğrafının daha olduğunu söyledi. Seni izlememin sakıncası var mı diye sordum. Eğer kimyasalların kokusundan rahatsız olmazsan bazı insanların başını ağrıtıyorlar. Tekrar agrandisörü kurcalamaya koyuldu. Neden dijital bir fotoğraf makinesi kullanmadığını merak ediyorum dedim. İşin çok daha kolay olurdu. Bilgisayar telefonuna mı benziyor? Sayılır dedim. Ve bahsi geçince telefonumu bir kez daha kontrol ettim. Ama bir tane bile cevapsız çağrı yoktu. O halde çoğu döngüde çalışmaz dedi. Bilgisayar telefonunun çalışmadığı gibi. Ama bu yaşlı kısrak, katlanabilir fotoğraf makinesini havaya kaldırdığı her yere gidebilir. Tamam kapıyı kapat. Kapıyı iterek kapattım. Kırmızı ışığı açtı ve tepemizdeki beyaz ışığı söndürdü. Neredeyse mutlak bir karanlığa gömüldük. İkimiz de içeride olduğumuzdan banyo öylesine daralmıştı ki Emma çalışırken birbirimize çarpmamak çok güçtü. Fotoğraf banyo etmek, dikkati elden bırakmadan sık aralıklarla beklemeye gerektiriyordu. Her 45 saniyede bir tenekelerden birini sallamak, kimyasalları boşaltmak ve yeni kimyasal koymak. Ya da kurumaları için negatifleri asmak zorunda kalıyordu. Aralarda beklemek dışında yapılacak pek bir şey yoktu. Kırmızı ışıkla aydınlanan sıkışık banyoda beklemek ve öpüşmek dışında yapılacak pek bir şey. İlk 45 saniyelik öpücüğümüz acemice ve nazikti. Yalnızca ısınmaydı. İkincisi pek öyle değildi. Üçüncüsünde kimyasallarla dolu tepsilerden birini devirdik. Ve ondan sonrakinde... Yumurta zamanlayıcısına aldırış etmeyi hepten kestik. Emma'nın filmli rollarından birinin mahvolduğundan bir hayli eminim. Derken telefonum çalmaya başladı. Emma'yı bıraktım ve telefonumu cebinden çıkardım. Ekranda bilinmeyen numara yazıyordu. Telefonu açtım. Alo. Dikkatli dinle. Telefonun diğer ucundaki aynı aksi sesti. H. A.B'in yerinde. Saat tam dokuzda. Onun masasına otur. Her zamankinden sipariş et. Seninle buluşmamı mı istiyorsun? Ve yalnız gel. Telefonu kapattı. Telefonu kulağımdan indirdim. Çok çabuk oldu dedem Emma. Ve bir randevumuz var. Bir gölge avcısıyla yapacağınız iş görüşmesine giderken ne giyersiniz? Ben ne giyeceğimden emin değildim. Bu yüzden riske girmekten kaçındım. Kot pantolonumu, en güzel spor ayakkabılarımı ve sahip olduğum en profesyonel gömleği giydim. Bu Smart 8'te çalışırken giydiğim cebinin üzerine adım işlenmiş olduğu toz mavisi renkli bir gömlekti. Emma, 1930'lu yıllara özgü savaş dönemi kıyafetlerin içinde kalmayı tercih etti. Gri bir kurdele ile belinden bağlanan düz mavi renkli bir elbise ve siyah düz ayakkabılar. E için bana yalnız gelmemi söylediğinden ona bahsetmedim. Onsuz hiçbir göreve gitmek istemiyordum. Haliyle en mantıklısı bana eşlik etmesiydi. Ona davet edilmediğini söylemem, kendini garip hissetmesine neden olmaktan başka işe yaramazdı. Alışveriş merkezine götürdüğüm arkadaşlarım yeni kıyafetlerini deniyordu. Tuhafların geri kalanı hala arka bahçedeydi. Kimseye fark ettirmeden kolaylıkla sıvıştık. 8.30'da çoktan arabayla kasabaya doğru yola çıkmıştık. A için kısa ve öz talimatlarını anladığımı umuyordum. Eybin yeri pek çok anlama geliyor olabilirdi. Fakat masası ve her zamanki aklıma tek bir yeri getiriyordu. US 41 üzerindeki eski moda bir restoran olan ve Tarık'ın çocukluğundan beri ya da 1936'dan beri ki bence oda yeterince yakın Yağlı hamburgerleri ve mavi tabak spesiyalleri servis eden Melodi adındaki restoran, çocukluk anılarımın mutlu demirbaşlarından biri olan restoran, Eple birlikte sık sık gittiğimiz bir yerdi. Orayı çok severdim, ama annemle babam asla oraya gitmezdi. Basık bir yerdi ve yaşlılara göre yemekler servis ediyorlardı. Haliyle orası yalnızca Eple benim olmuştu. Neredeyse her cumartesi günü. Akşamüstü saatlerinde bizi pencere kenarındaki her zamanki masamızda bulmak mümkündü. Benim önümde üzerine eritilmiş peynir dökülmüş ton balıklı sandviçle çilekli milkshake olurdu. Eğbin önündeyse ciğer ve soğanla dolu bir tabak. 12 ya da 13 yaşımdan beri oraya gitmemiştim. Yakın zamanda arabayla önünden geçtiğimi bile hatırlamıyordum. Derken kendimi restoranın hala yerinde oluyor olmasını dilerken buldum. Kasaba hızla değişiyordu ve kasabaya karakter katan eski mekanların çoğu sıkıcı ve modern alışveriş merkezlerine yer açmak için yerle bir ediliyordu. Radyoyu açıp hızlandım ve sakinleşmek için parmaklarımla arabanın direksiyonunu tempo tutmaya başladım. Bir virajı aldığım sırada restoran her daim yeşil kalan meşe ağaçlarının arkasında belirdi. Güç bela hayata tutunuyormuş gibi görünüyordu. Otoparkı neredeyse bomboştu. Ve neon tabelası kısmen yanmıştı. Bizimle buluşmak istediği yer burası mı? Diye sordu Emma. Ben park yerine girerken pencereden dışarı bakarak. Yüzde doksan burası. Kuşkuyla bana baktı. Muhteşem. Yürüyerek içeri girdik. Mekan neredeyse hiç değişmemişti. Sarı plastik masaları birbirinden ayıran yapay bitkiler, uzun, formika bir tezgah, içecek çeşmesi. Eğeç olabilecek kimse var mı diye etrafıma bakındım ama içeride köşedeki masada oturan ihtiyar çiften ve tezgahta oturmuş kahvesini içen pejmürde görünümlü orta yaşlı adamdan başka kimse yoktu. Garson bize restoranın öteki yanından seslendi. İstediğiniz yere oturun. Emma'yı evle birlikte oturduğumuz pencere kenarındaki o masaya götürdüm. Menüye bakmaya başladık. Neden buraya? Melodi demişler diye sordu. Sanırım çok uzun zaman önce garsonların şarkı söylediği türden bir yermiş. Garson ayaklarını sürüyerek yanımıza geldi. kambur bir sırtı ve kırışıklıklarına hiç uymayan sarı bir peruğu vardı. Ve makyajını pek doğru düzgün yaptığı söylenemezdi. Yaka kartında Norma yazıyordu. Onu tanıdım. Uzun zamandır burada çalışıyordu. Gözündeki okuma gözlüğünü çıkarıp bana baktı. Ve ardından gülümsedi. Sen misin ufaklık dedi. Tanrım ne kadar yakışıklı olmuşsun. Emma'ya göz kırptı Yakışıklılıktan bahsetmişken büyük baban nasıl? Vefat etti bu yılın başlarında. Ah, bunu duyduğuma gerçekten çok üzüldüm tatlım. Masanın üzerine değilip benekli elini benimkinin üzerine koydu. Olur böyle şeyler dedim. Bana mı söylüyorsun? Biliyorsun seneye doksanıma basacağım. Vay canına, bu harika. Matah bir şey olduğu kesin. Eskiden tanıdığım herkes öldü. Kocam, arkadaşlarım, erkek kardeşim ve iki kız kardeşim. Bazen iyi genlerimin tanrının da olduğunu düşünüyorum. Gülümseyerek takma dişlerini gözler önüne serdi. Siz çocuklar ne istersiniz? Kahve dedi Emma. Ben şey... Ciğer ve soğan dedim. Norma sanki siparişim zihninde bir kıvılcım yakmış gibi bana baktı. Erimiş peynirli tombalı sandviç istemediğin emin misin? Yeni şeyler deniyorum. Hı hı. Bir parmağını bana doğrulttu. Sonra yürüyerek masadan uzaklaştı, eğilerek tezgahın altında gözden kayboldu. Ve sonra elinde bir şeyle geri döndü. Bana doğru eğilip seni bekliyor diye fısıldadı. Avucunu açıp önme küçük mavi renkli bir anahtar koydu. Ardından arkasını döndü ve restoranın arka tarafını işaret etti. Koridorun aşağısında tuvaletleri geçtikten sonraki kapı. Tuvaletlerden sonraki kapı yalıtımlı ağır bir metalden yapılmıştı ve üzerinde giriş yasak yazan bir tabela asılıydı. Anahtarı kilidin içine döndürüp kapıyı açtım ve o anda dondurucu bir hava Bizi kefen misali sarıp sarmalayarak kucakladı. Soğuğa karşı kollarımızı kavuşturarak içeri girdik. Duvarlar boyunca donmuş yiyeceklerin istiflendiği raflar diziliydi. Buz sarkıtları tavandan bize doğru otulmuş çivili tabut kargılarına benziyordu. Burada kimse yok dedim. Sanırım Norma bunamış. Yere bak dedi Emma. Yerde elektrik bandıyla yapılmış odanın arka tarafındaki... Tavandan yere dek uzanan kalın plastik perdeyi işaret eden oklar vardı. Perdenin üzerine şablonla kesimhane sözcüğü boyanmıştı. Sence bu bir tehdit mi? dedi Emma. Yoksa münasebetsiz bir şaka mı? Hadi öğrenelim. Donmuş et parçalığıyla lekelenmiş plastik perdeleri omzumla aralayarak bizi titrek, arızalı bir floresan lambanın aydınlattığı daha küçük ve daha soğuk bir odaya soktum. Her yerde yırtılarak açılmış kutuların içinden taşan yerlere saçılmış donuk etler vardı. Burada ne olmuş böyle dedim. Ayağımla bir kuzunun göğüs kafesini dürtükledim. Hala donuk olan etin yarısı ısırıp koparılmıştı. Aniden kötü bir hisse kapıldım. Bence hemen buradan çıkmalıyız dedim. Bu bir... Daha tuzak kelimesi dudaklarımı terk etmeden göz açıp kapayınca yetek birbiri ardına üç şey oldu. Ayağımı elektrik bandıyla yere çizilmiş büyük bir X harfine bastım. Tepemizdeki titrek ampul param parça oldu ve o da aniden karardı. Midem sanki Luna hız trenlerine binmişim gibi alt üst oldu ve kafamın içinde ani bir basınç değişimi hissettim. Derken ışık tekrar yandı, ama bu defa yanan tel bir kafesin içindeki sarı renkli akkor bir ampuldü. Et kutuları gitmiş. Yerlerine donmuş sebzelerle dolu paketler gelmişti. O anda midemde başka bir şeyle karıştırılması imkansız olan keskin bir sızı hissettim. Emma'nın eline dokundum ve işaret parmağımı dudaklarıma götürdüm. Hiç ses çıkarmadan yalnızca dudaklarıma oynatarak gölge dedim. Emma bir an için dehşete düşer gibi oldu. Sonra sertçe yutkundu ve korkusunu dizginlemeyi başardı. Dudaklarını kulağıma yaklaştırdı. Onu kontrol edebilir misin? diye fısıldadı. Bir gölgeyle konuşmayalı, hatta bir gölgenin karşısına çıkmayalı asırlar olmuş gibi hissediyordum. Hamlamıştım ve formumun zirvesindeyken bile hiçbir gölgeyi pat diye kontrol etmeyi başaramamıştım. Ona alışmak için biraz zamana ihtiyacım var diye fısıldadım. Bir ya da iki dakikaya. Emma başıyla onayladı. O halde bekleyeceğiz. Gölge bizimle birlikte soğuk hava deposundaydı. Bedenim donuyor olsa bile içimdeki pusula iğnesinin ısınmaya ihtiyacı vardı. Ve o iğne bana yaratığın plastik perdelerin hemen ardında olduğunu söylüyordu. Bir şeyleri çiğnediğini, homurdandığını, salyalarını akıttığını duyabiliyorduk. Saniyeler akıp giderken görülmemek için ahşap bir kasanın yanına çömeldik. Gölge yediği şeyi bir kenara fırlatıp, Gök gürültülerine taş çıkarırcasına geğirdi. Emma bana soru sorarcasına bir bakış attı. Gelişme var mı? Ama başımı iki yana salladım. Henüz hiçbir değişiklik yoktu. Onun kontrolünü ele geçirmeye kalkışmadan önce konuştuğunu duymalıydım. Bize doğru bir adım attı. Plastik perdelere düşen karaltısı çarpıktı. Zihnini kanca atmak için kullanabileceğim bir şeyler duyma umuduyla boş yere kulak kabarttım. En ufak bir söz işime yarardı. Ama çıkardığı tek ses hırpani soluklarınınkiydi. Havayı kokluyor, kokunuzu alıyordu. Ağzı sulanmaya başlamıştı. Emma'yı dürtükledim ve yukarıya işaret ettim. Yavaşça ayağa kalktık. Dövüşmek zorunda kalacaktık. Emma avuçlarını açarak ellerini öne çıkardı. Bense ya soğuktan ya da korkudan birbirine vurmakta olan dişlerimi gıcırdattım. Dişlerimin birbirine çarpmasının nedeni muhtemelen ikincisiydi. Duyduğum korku beni şaşırttı. Gölgenin karaltısı eğilip büküldü. Kaslı dillerinden biri perdenin kanatları arasından uzanarak bizi gözetlemekte olan bir periskop gibi havayı tartarcasına kıvrıldı. Emma öne doğru yarım bir adım attı Ve sessizce ellerinden birer alev yükseldi. Alevlerin ikisi de küçüktü. Ama kolların destekten aşağısının nasıl gerdiğine bakarak bir patlama yaratmaya hazırlandığını görebiliyordum. Artık gölgenin ikinci dilde perdeleri aralıyordu. Emma'nın alevleri biraz daha yükseğe tırmandı. Sonra biraz daha yükseğe. Enseme dondurucu bir su düştü. Tavandaki sarkıtlar erimeye başlıyordu. Tıpkı şiddetin kendisi gibi her şey aniden oluverdi. Gölge haykırdı, ve son diliyle perdeleri kırbaçlayarak öne atıldı. Artık üç dili de üzerimize hücum ediyordu. Emma bağırıp deminden beri üzerine çalıştığı alev topunu serbest bıraktı. Gölgenin dilleri bize ulaşır gibi oldukları anda yandı. Ve çarçomuk gerisin geri çekildiler. Tabii dillerinden biri ayağıma dolanıp beni de peşi sıra sürüklemeye başladıktan sonra. Yerde sırt üstü kayıyordum. Önce perdeleri açtım. Sonra da kendimi daha büyükçe olan soğuk hava deposunda buldum. Gölge alevlerden kaçmak için kapının arkasına sığınmıştı ve beni açık vaziyetteki ağzına doğru çekiyordu. Kayarken elimi uzatıp raflara tutunmaya çalıştım. Nihayet parmaklarımı bir yere geçirmeyi başardım ama tutunduğum şey beni durdurmaya yetmedi. Bu yalnızca ahşap bir kasaydı ve raftan düşüp benimle birlikte yerde sürüklenmeye başladı. Emma'nın adıma aykırdığını duydum. İstemsizce kasayı diğer elime alıp önümde tuttum. Gölgeye ulaştığımda kasayı yaratığın iki çenesinin arasına sıkıştırdım. Bir an için bileğimi bıraktı. Bu da bana emekleyerek bir köşeye sığınmak için yeterince zaman kazandırdı. O esnada bazı sesler çıkardığını duydum ve gırtlağımı zorlayarak aynı sesleri taklit etmeyi denedim. Gölgelerin genizden gelen o garip dilini içimde uyukladığı yerden çağırıyordum. Emma koşarak dizlerimin üzerine durduğum yere geldi. Sen iyi misin? Evet dedim. Ama bu odadan çıkmamız gerek. Gölgelerle asla kapalı alanlarda çarpışmamalıyız. Emma gözleriyle kapının önündeki havada süzülen kasayı takip etti. Çıkışı kapatıyor dedi. Gölge dillerini kullanarak kasayı ağzından çıkarmaktan vazgeçip çenelerini birbirine kenetleyerek ahşap kasayı sanki bir ağız dolusu patates cipsiymiş gibi Çiğneyerek parçalarını ayırdı. Hareket et dedim. Gölge dilinden bildiğim kelimeleri deneyerek. Bize doğru bir adım attı. Ama hala çıkış yolumuzu kapatıyordu. Küçük bir değişiklik yapmaya karar verdim. Yana doğru hareket et. Öne doğru bir adım attı. Dilleri saldırıya hazırlanan çıngıraklı yılanlar gibi havada dans ediyordu. İşe yaramıyor dedi Emma. Alevleri etrafımızdaki her şeyi eritmeye başlamıştı. Ve tavandan damlayan sular yerde su birikintileri oluşturuyordu. Isıyı arttır dedim. Bir fikrim var. Emma derin bir nefes aldı, gerildi ve alevleri biraz daha yükseldi. Kelimeyi söylediğim anda diye fısıldadım. Sen o yana doğru koşacaksın, ben de bu yana. Gölge tiz bir çığlık atıp bize doğru koşmaya başladı. Şimdi diye bağırdım ve Emma sağa doğru atılırken ben de sola sıçradım. Gölgenin dilleri tepemizde şaklasa da köşeye doğru koşmaya devam ettim. Gölge kendi etrafında dönüp peşime düşmeyi denedi. Ama su birikintisinin içinde kayıp düştü. Bir kez daha haykırdıktan sonra dillerini peşimden gönderdi. Fakat dillerinden biri duvarın dibindeki metal rafın basamaklarından birine dolandı. Dilini oradan kurtarmaya çalışırken ağır rafı ve istiflenmiş kasalar dolusu dondurulmuş yiyeceği kendi üzerine devirdi. Hadi diye bağırdım. Emma'yla kapının önünde buluştuk ve kapıyı çekerek açtım. Bir an sonra koridordaydık ve kapıyı arkamızdan kapatıyorduk. Kilitle şunu dedi Emma. Nerede şu anahtar? Ama bu kapının kulpu biraz farklıydı ve kilidi yoktu. Hal böyle olunca arkamız dönüp koridor boyunca koşarak. Restoranın yemek alınına daldık. Restoran sabah güneşiyle ışıl ışıldı ve müşterilerin üzerinde yepyeni ama eski moda kıyafetler vardı. Hepsi aniden aralarına dalan soluksuz kalmış, sırılsıklanmaz diyetteki yabancılara dönüp baktı. Emma avucundaki adevi hatırlamakta gecikip elini hemen arkasına saklarken odada henüz bizi fark etmemiş yegane insanlar olan üç garson hep bir ağızdan şarkı söylemeye başladı. Merhaba bebeğim, merhaba tatlım, merhaba cazsever yaz aş. Koridorun aşağısından şiddetli bir parçalanma sesi geldi ve garsonlar aşkım diyemeden durdu. Bönbön bön bakmakta olan insanlar masalarından fırladı. Dışarı çıkın diye bağırdım. Herkes derhal burayı terk etsin. Emma alevlerini bir kez daha önüne getirdi. Doğruyu söylüyor. Dışarı, dışarı. Fakat herkesin dışarı çıkmasını sağlayan bir sonraki gümbürtü, yani metal kapının menteşelerinden kurtulma sesi oldu. Güz açıp kapıyınca edek, herkes ayağa fırlayıp panik içinde çıkışlara doğru koşturmaya başladı. Arkamıza bakmak için kendi etrafımıza döndük. Gölge paldır kültür koridora daldı. Bize döndü ve uludu. Üç korkunç dili, makara çözülen kalın birer olta misali koridor boyunca açıldıktan sonra gerilip Haykırışı ile birlikte titreşti. İçecek çeşmesinin başında dikilen garson koşarak yanımdan geçti. Ve en yakındaki kapıya doğru atıldı. Yalnızca sesi bile herkesi dehşete düşürmeye yetmişti. Kabuslara taş çıkaran manzara ise yalnızca benim içindi. Az kaldığını söyledi de Emma. Halletmeme ramak kaldı. Gölge koridorda bize doğru hareketlendi. Ona bağırdım. Dur yere yat. Ağzını kapat. Sanki sözlerim kafasına giriyor ama beynine nüfuz etmiyor gibi biraz yavaşladı. Fakat sonra iki katı hızla üzerimize doğru gelmeye başladı. Dışarı çıkıp onunla otoparkta karşılaşmayı isterdim. Ama restorandan kaçmaya çalışan müşteriler kapılara yığılmıştı. Uzun tezgahın üzerinden atlayıp diğer uçtaki kasaya dek koştuk. Ona bağırmaya devam ediyor aynı kelimelerin Farklı varyasyonlarını deniyordum. Hareketsiz kal, uyu, otur, hareket etme. Ama gölgenin aramızdaki mesafeyi kapatırken mekanın altını üstüne getirdiğini duyabiliyordum. Masalar ve sandalyeler havada uçuyor, insanlar ortalığı velveleye veriyordu. Tezgahın üzerinden gölgeye şöyle bir göz attım ve kement gibi kullandığı dillerinden birini garsonlardan birinin beline dolayıp Adamı cam pencereden dışarı fırlattığını gördüm. Emma çabucak ayağa kalktı ve ağzına kadar yeşil bir sıvıyla dolu ağır bir şişeyi kaptığı gibi şişenin kapağını açıp elbisesini yırtmaya koyuldu. Ne yapıyorsun? diye sordum. Molotov kokteyli yapıyorum dedi elbisesinden yırtıklarını şişeye tıkıştırırken. Şişenin üzerinde bubble up yazıyordu. İşe yaramayacak o yalnızca gazlı bir içecek. Bir küfür savurdu. Sonra kumaşın ucunu tutuşturdu ve yine de şişeyi tezgahın üzerinden diğer tarafa fırlattı. Pusula iğnem yer değiştirdi. Gölge yaklaşıyordu. Buradan dedim tıslayarak. Ellerimizin ve dizlerimizin üzerinde tezgahın diğer ucuna doğru yemekledik. Bir dakika kadar sonra gölgenin dilleri az önce çömeldiğimiz yerin arkasındaki duvarı tarumar etti ve elli cam şişe Aynı anda yere inerek tuzla buz oldu. Bir kadının çığlık attığını duydum. İnsanlar zarar görüyor, belki de öldürülüyorlardı. Bunlar başlarına neyin geldiğini asla öğrenemeyecek olan ve kaçıracakları yarınları olmayan döngü insanlarıydı. Ama yine de kaçış yoktu. Daha iyi bir yol yoktu. Yaratığın karşısına çıkmalıydım. Ya şimdi ya da asla. Tezgahın arkasında ayağa kalktım ve o şeye bağırdım. Pembe bir güdüli bir kadını boynundan yakalamıştı. Kadın öylesine avaza çıktığı kadar bağırıyordu ki kafasındaki bir güdüler gevşeyerek yere düştü. Gölge beni görünce kadını bıraktı. Kadın yere devrildi ama sonra emekleyerek masalardan birinin altına saklandı. Gölge konuşmaya benzer anlamsız sesler çıkarıp homurdanarak üzerime geliyordu. Ayaklarımı yere sertçe basıp onu taklit etmeye koyuldum. Ne anlama geldiklerini bilmesem de çıkardığı her sesi taklit ediyor, söylediği her şeyi tekrar ediyordum. Yoluna çıkan bir masayı devirmek için duraksadığı anda bu gölgenin konuşma şekline alışmaya başlamış gibi görünen dilim kendiliğinden konuşuverdi. Dur, yere yat. Yaratık bir an için tereddüt etti. Ama sonra yere yattı. Ağzını kapat. Üç dilini de gerisin geri ağzının içine çekti. Dört bir yana saçılmış olan çatal bıçak takımının arasından bir et bıçağı aldım. Emma büyük ve sıcak aleviyle yaklaştı. Kımıldama! Yaratığın kıvrandığını, buyruğumdan kurtulmaya çalıştığını görebiliyordum. Fakat artık dona kalmış vaziyetteydi. Ve tek yapmamız gereken... Bence bu gayet yeterli. Ses yüksek ve tanıdıktı. Sesin nereden geldiğini görmek için arkama döndüm. Ses, Köşedeki masada yani eybin masasında sakin sakin oturan taba rengi bir takım elbise giymiş yaşlı bir adama aitti. Adamın vücudu bana dönüktü ve dirseklerinden birini gelişi güzel bir biçimde masaya dayamıştı. Restoranda bizden başka yalnızca o vardı ve bir nebze olsun korkmuş görünmüyordu. Vay canına dedi adam hakikaten büyük babanın yeteneğini almışsın. Oturduğu bankın kenarına dek kayıp ayağa kalktı. Şimdi, eğer senin için sakıncası yoksa horoşyoyu serbest bırakır mısın? Usulca gölge dilinde bir şeyler fısıldamasıyla yaratığın üzerindeki kontrolümün kaybolduğunu hissettim. Eğer bugün uslu durursa ona sıcak bir yemek sözü verdim. Değil mi dostum? Gölge, dillerini ağzının içine çekip ona doğru seyirtti ve eri kıyın bir köpek yavrusu gibi... Ayağının dibine kıvrıldı. Adam masasından bir biftek alıp gölgenin önüne attı. Yaratığın havada kaptığı eti bir kerede mideye indirdiğini gördükten sonra bize doğru yürümeye yeltendi. Ama Emma alevin önüne tutarak ona doğru bir adım attı ve ''Olduğun yerde kal'' diye bağırdı. Adam gerisin geri oturdu. ''Ben hortlak değilim dostum. O halde neden bir gölgeyle seyahat ediyorsun?'' Artık yanımda horoşa olmadan hiçbir yere gitmiyorum. Sonumun bu oğlanın büyük babası gibi olmasını istemem. Tabii eğer becerebilirsem. Sen H'sin, değil mi? diye sordum. Ta kendisi. Karşısındaki boş banka işaret etti. Bana katılmak ister misiniz? Sen zır delinin tekisinde de Emma. Gölgen neredeyse ikimizi de öldürecekti. Çarpışmanın hiçbir anında... Gerçekten tehlikede olmadığınızı size temin ederim. Bir kez daha banka işaret etti. Lütfen polis gelene dek beş dakikamız var ve bu süre içinde pek çok konuya değinmeliyiz. Emma'ya baktım. Sinirli görünüyordu ama elini kapatıp avucundaki alevi söndürdü ve kolunun yanına düşmesine izin verdi. Kırık tabakların ve tepetaklak olmuş mobilyaların arasından geçerek restoranı boylu boyunca arşınlayıp için oturduğu masaya yöneldik. Gölge büfteğini bitirmiş ve A.H.'in ayağının dibine kıvrulmuştu. Uyukluyor gibi görünüyordu. Midemdeki pusula iğnesinin sızısı azalmış ama tam olarak yok olmamıştı. Sızının gölgenin ruh haline göre azalıp çoğaldığını fark ettim. Saldırgan ve aç gölgeler sakin ve doymuş olanlardan daha fazla acı veriyordu. Banka ilk oturan emma oldu. Çünkü gölgeye en yakın ben oturmak istiyordum. Edge dirseklerini masaya yaslayarak öne doğru eğildi. Ve pipetle önünde duran uzun bardağın içindeki içeceğini yudumladı. Sakin ve aklı başındaydı. Görüşmeye hazırım dedim. Hala çiçeğini yudumluyor olduğundan işaret parmağını kaldırdı. Beklerken onu inceledim. Yakışıklı bir adamdı. Suratına derin çizgiler vardı. Çukurlaşmış gözleri... Etrafına delici bakışlar atıyordu. Çarpık çurpuk bir sakalı ve ona az çok profesör havası veren bir süveteri vardı. Eğbin günlüğünde onun neredeyse aynı kıyafetler içinde bir fotoğrafını gördüğümü anımsadım. İçeceğini bitirince bardağını kenara itti ve arkasına yaslandı. Köpüklü kök birası dedi ve tatmin olmuşçasına iç geçirdi. Artık yemeklerin lezzeti kalmadı. İşte bu yüzden... Bir döngüdeyken öğün atlamamaya çalışıyorum. Masanın üstündeki çok sayıda tabağa başıyla işaret etti. Sana taşrayı özgü kızartılmış biftek ve misket limonlu bir dilim tart sipariş ettim. Sizin için de sipariş verdim bayan Blue'um. Bana ters bir bakış attı. Ama Jake'a yalnız gelmesini söylemiştim. Kim olduğumu biliyor musun? Dedi Emma. Elbette. Abe sık sık sizden bahsederdi. Emma bakışlarını indirdi ama gülümsemesini gizleyemiyordu. O ve ben bir ekibiz dedim. Birlikte çalışıyoruz. Bunu görebiliyorum dedi H. Bu arada geçtin. Neyi geçtim diye sordum. Mülakatı. Komik değil de şaşırtıcı bir şeyle karşılaştığınızda yapacağınız gibi güldüm. Mülakat bu muydu? saldırayı uğramak mı? En azından ilk kısmı. İşin erbabı olup olmadığını görmem gerekiyordu. Ve onlara buyururken kullandığın dil daha iyi olabilirdi. Kontrolü daha çabuk ele geçirmelisin. Böylece zayiatın bir kısmı önlenebilirdi. Kırık pencereye bir şerbiletin kaportasının üstünde top olmuş vaziyette inlemekte olan garsona işaret etti. Ama işinin erbabısın. Buna şüphe yok. Yüzümün gururla kızardığını hissettim. Hemen mutlu olma. Öğrenmen gereken bazı şeyler var. Gülümsememi bastırdım. Her şeyi öğrenmek istiyorum. Büyük baban işiyle ilgili sana ne anlattı? Hiçbir şey. Şaşırmış görünüyordu. En ufak bir şey bile anlatmadı mı? Bana sık sık yolculuğa çıkan bir pazarlamacı olduğunu söylemişti. Babam da Eib'in haftalarca süren iş seyahatlerine çıktığını ve birkaç kez Kırık bir bacakla ya da yüzünde bir yara bandıyla döndüğünü söylemişti. Ailem onun belalı tiplere bulaştığından ya da kumar batağına düştüğünden şüpheleniyordu. Age sakallı çenesini ovuşturdu. O halde yalnızca temel meselelerden bahsetmeye zamanımız var. Ev savaştan sonra Amerika'ya geldi. Olabildiğince sıradan bir hayat sürmek istiyordu. Çünkü azalan gücünün tuhaf dostları özellikle Bayan Bloom ve döngüdeki arkadaşları için Yardımdan ziyade tehlike arz ettiğini düşünüyordu. O günlerde Amerika nispeten barışçıl bir yerdi. Sıradan insanlar uzun yıllardır bize zulmediyorlardı ve farklı tuhaf kılanların arasında büyük bir güvensizlik sorunu vardı. Ama Avrupa'nın aksine hortlaklarla ya da gölgelerle hiçbir sorun yaşamamıştık. Tabii 50'li yılların sonlarına dek. Resmen tepemize bindiler. Yimbrinlerin peşine düştüler ve çokça hasar verdiler. Eyüp işte o dönemde erken emekliliğine son vermeye karar verdi ve örgütümüzü kurdu. Nefesimi tutmakta olduğumu fark ettim. Birinin bana büyük babamın Amerika'daki ilk yıllarını anlatmasını o kadar uzun zamandır bekliyordum ki o anda hayallerimin gerçekleşmekte olduğuna az kalsın inanamayacaktım. Edge parmaklarıyla kısa sakalının uçlarını kıvıra kıvıra konuşmayı sürdürdü. 12 kişiydik. Dışarıdan bakıldığında Hepimiz sıradan hayatlar sürüyorduk. Hiçbirimiz döngülerde yaşamıyorduk. Kurallarımızdan biri buydu. Birkaçımızın aileleri, düzenli işleri vardı. Gizlice buluşuyor ve şifreli iletişim kuruyorduk. Başlangıçta yalnızca gölgelerin peşine düşüyorduk. Ama Yimbrinler hortlaklar tarafından teker teker avlandıkları için yer altına başlayınca onların artık yapamadıkları işleri de üstlenmeye başladık. Daha önce kimsenin iletişim kurmadığı tuhaf çocuklara ulaşmak dedi Emma. Onları güvenli bir yere götürmek. Günlüğü okumuşsunuz. başımla onayladım. Hiç kolay olmadı ve her seferinde başarılı olamıyorduk. Kimi zaman durumu yanlış değerlendiriyorduk. Gözden kaçan birileri muhakkak oluyordu. Eski sızıları canlandığından pencereden dışarı baktı. O başarısızlıklar hala dün gibi aklımda. Diğerleri nerede diye sordum. Diğer on üyeniz. Bazıları görev esnasında hayatını kaybetti. Bazıları çekip gitti. O hayata daha fazla katlanamadılar. Seksenler hepimize kötü davrandı. Eyb onların yerine kimseyi almadı mı? Güvenebileceğimiz insanlar bulmakta zorlanıyorduk. Düşmanımız daima aramıza sızmaya, sırlarımızı ifşa etmeye çalışıyordu. Gururla söyleyebilirim ki, onlar için gerçek bir baş belasıydık. Hortlaklar yeniden Avrupa'ya odaklanmaya başladığında da buradaki tehdit gittikçe zayıfladı. Buradan alacaklarını büyük ölçüde almışlardı. Ama bizim sayemizde bu onları göze aldıklarından daha fazlasına mal oldu. Bir anlığına bakışlarını aşağı indirdi. Ama şu anda yeni bir çağın şafağa yaklaşıyor olabilir. Günün birinde telefonumun çalacağını ve arayanın sen olacağını umut etmekten hiç vazgeçmedim. Beni sen de arayabilirdin dedim. Eyv'e ilk arayanın ben olmayacağıma dair söz verdim. Büyük baban seni bu işin içine etmek istemiyordu. Bunu senin seçimin olmasını istiyordu. Ama daima içimde günün birinde geleceğine dair bir his vardı. Ona baktım. Sanki daha önce tanışmışız gibi konuşuyorsun. Bana göz kırptı. Bay Anderson'ı hatırlıyor musun? Aman tanrım evet bana koca bir paket dolusu tuzlu şekerleme vermiştin. Sanırım sekiz ya da dokuz yaşındaydın. Sırıttı ve başını iki yana salladı. Ne güzel bir gündü. Ev hiçbirimizin evine gelmesini istemezdi. Daima temkinli davranırdı. Ama ben o pek övündüğü torunuyla tanışmak istiyordum. Bir akşamüstü ona haber vermeden çıka geldim. Ve şansa bakın ki sen de oradaydın. Eyüp bana o kadar öfkelendi ki anında yumurta pişirebilirdiniz. Fakat buna değerdi. Seni gördüğüm anda aynı yeteneğin seninle de olduğunu anlamıştım. Büyük babamla benden başkasının olabileceği hiç aklıma gelmezdi. Grubumuzdakilerden dördü gölgeleri görebiliyordu. Onları bir noktaya dek kontrol edebilenlerse yalnızca Eyüp ve Bendik. Ama sen şimdiye dek duyduğum ve aynı anda birden fazlasını kontrol edebilen tek kişisin. Uzaktan gelen siren seslerini duyabiliyordum. Peki bize verebileceğin bir işin var mı dedim. Aslına bakarsan var. Yana doğru eğildi ve masaya iki küçük paket koydu. Paketlerin ikisi de birer kitap büyüklüğündeydi ve düz kahverengi kağıtlara sarılmışlardı. Bunları teslim etmenizi istiyorum. Açmadan. Az kalsın gülecektim. Bunlar nedir? Bunu mülakatının ikinci aşaması olarak düşün. Eğer bana bununla baş edebileceğinizi kanıtlarsanız size gerçek bir görev veririm. Bunu halledebiliriz dedi Emma. Daha önce neler yaptığımıza dair hiçbir fikrin var mı? Orası Avrupa'ydı küçük hanım. Amerika'da kızın ayağı başkadır. Öncelikle... Ben senden epey büyüyüm ve ne biçim bir deyişi öyle? Neyse o. Tamam dedim. Onları nereye götüreceğiz? Paketlerin üzerinde yazıyor. Paketlerden birinin üzerinde el yazısıyla Alev Alan yazıyordu. Diğerinde ise portal ibadesi vardı. Anlamıyorum dedim. Başlangıç noktası olarak size bir ipucu vereceğim. Bardağını kaldırıp bardağının altındaki kağıt tabak altlığını önüme etti. Melodi'ye gitmeye başladığımdan beri orada kullandıkları tabak atlaklarının üzerinde çizgi filmleri andıran ve turistik yerler dışında pek bir şeyin işaretlenmediği bir Florida haritası vardı. Haritada ne yollar, ne otoyollar, ne de küçük ya da orta ölçekli kasabalar gösterilirdi. Eyaletin başkenti kokteylini yudumlayan bir timsah çiziminin altında kalmıştı. Ama tabak atlığını bize uzatırken e için yüzüne yerleşen ciddiyete bakılırsa sanki bize gizli bir hazine haritası vermişti. Parmağın ucuyla haritanın ortasına, bardağının Deniz Kızı Düşler Diyarı isimli bir yerin etrafında daire şeklinde ıslak bir iz bıraktığı yere hafifçe vurdu. Paketleri teslim ettiğinizde sizinle irtibat kuracağım. 72 saatiniz var. Emma inanamayan gözlerle tabak bakıyordu. Bu saçmalığın daniskası. Bize gerçek bir harita ver. Hayır dedi H. Eğer harita düşmanlarımızın eline geçerse oyun biter. Ve işimizin bir gereği de kolaylıkla bulunmayan şeyleri bulmaktır. Karton haritanın üzerindeki daire şeklindeki ıslaklığa bir kez daha hafifçe vurdu. Siren sisleri gitgide yaklaşıyordu. Ve otoparkta kalabalık bir seyirci grubu toplanıyordu. Yemeğine dokunmadın Aç değilim dedim. Bu kadar yakınımda bir gölge olduğunda midem adeta düğümleniyor. Yemeyeceğin yemeği sipariş etmeyeceksin. Hiç dokunmadığım turtamdan çatalıyla bir lokma aldı. Ağzına attı ve ayağa kalktı. Gelin, sizi geçireyim. İki eski tip polis arabası sirenler eşliğinde otoparka girdi. İki paketi de kollarımın arasına aldım. Kağıt tabak atlığını katlayarak Aralarına sokuşturdum ve oturduğum yerden kalktım. H iki parmağıyla bir ıslık çaldı. Gölgesi kıvrılıp uyuduğu yerden kalktı ve yaşlı bir tazı kadar ehlileşmiş bir halde koydu orada bizi takip etmeye koyuldu. Unutmamanız gereken birkaç şey var dedi H yürürken konuşarak. Amerika'daki tuhaflar ve tuhaf yerler alıştıklarınıza pek benzemez. Buradakiler berbat haldedir. Yimbari'nin neri yoktur? Bazı yerlerde her tuhaf tek başınadır ve kimseye güvenemezsiniz. Bazı döngüler arasında savaş mı var? diye sordum. Omzunun üzerinden bana bir bakış attı. Öyle olmadığını umalım. Vakitsiz ötmek istemem. Ama yine de aklımdan geçeni söyleyeceğim. Hortlakları Avrupa'dan kovalamış olabilirsiniz. Ama içimde, burada bizimle işlerin henüz bitirmediklerine dair bir his var. Bence tuhaflar arasında Patlak verecek bir savaş pek hoşlarına giderdi. Amaçlarına bal gibi hizmet ederdi. Soğuk hava deposunun kapısını açtı. Ve hep birlikte içeri girdik. Bir şey daha var. Kimin hesabına çalıştığınızı kimseye söylemeyin. Örgüt kendini asla açığa çıkarmaz. Bayan Piregül'e bile mi diye sordayım mı? Ona bile. Perdeyle ayrılmış bölüme girdik. Ve eskiden X'in olduğu köşeye sokulduk. Diğer tarafa geçerken kafama dank bir şey oldu. İç boşalması hissi sona erip de hep birlikte günümüze döndüğümüzde eğer geriye hiçbir Yimbrain kalmadıysa nasıl oluyor da bu döngü açık kalabiliyor diye sordum. H plastik perdeleri araladı ve gölgesi koşarak dışarı çıktı. Geriye hiçbir Yimbrain'in kalmadığını söylemedim dedi H. Fakat elimizdekiler, daha doğrusu geride kalanlar pek sizin alıştığınız kalibrede değiller. Koridora çıktığımızda dost canlısı ihtiyar garsonumuz sırtını duvara yaslamış, sigarasından derin nefesler çekerek dumanını acil çıkış kapısından dışarı üflüyordu. Biz de şimdi senden bahsediyorduk dedi hiç yüzüne yayılan geniş bir gülümsemeyle. Bayan Abernethy, nasılsınız? Kanın sigarasını kapıdan attı. Ve çırpı gibi kollarıyla ehçe sarıldı. Artık beni ziyarete gelmiyorsun. Seni kötü adam. Gerçekten çok meşguldüm Norma. Tabii tabii. O bir yımbriyin mi? Diye sordu Emma. Bazıları bize yarı yımbriyin der dedi Norma. Ama sanırım döngü bekçisinin telaffuzu daha çok kolay. Kuş suretine bürünemem. Yeni döngüler yaratamam. Ya da o tip süslü işler yapamam. Ama hali hazırda var olan döngüleri uzun bir zaman boyunca açık tutabilirim. Maaşı da fena sayılmaz. Maaşı mı? Bunu iyi niyetimden yaptığımı mı sanıyorsunuz? Başını geri atıp kıkırdadı. Norma Güney Florida'da de küçük bir döngü portföyinin yöneticiliğini yapıyor dedi H. Örgütümüz ona belli bir maaş ödüyor. H elini cebine daldırdı ve paket lastiğiyle tutturulmuş bir tomar kağıt para çıkardı. Bugünkü yardımın için teşekkür ederim. Sadece nakit çalışırım dedi Norma. Para destesini önlüğünün cebine tıkıştırırken. Vergi memuruna yakalanmak istemem. Tekrar güldü ve paytak paytak yürüyerek depo odasına girdi. Kepenkleri indirsem iyi olacak. Ortalığı ne kadar dağıttığınıza bir bakayım. Hadi kış kış. Dikkat edin de kapı arkanızdan çarpmasın. Hep birlikte otoparka çıktık. Ay doğmuştu. Ve gece havası serindi. Gölge bir sokak kedisinin peşinden koştururken geri kalanımız otoparktaki son iki araçtan biri olan arabama doğru yürüdük. Yani dedim bu paketleri teslim ettikten sonra gerçek bir görev alabileceğiz öyle mi? Duruma göre değişir. Hangi duruma göre? Yüzünde çarpık bir gülümseme belirdi. Başarıp başaramayacağınıza. Başaracağız dedi Emma. Ama başka sürpriz gölge saldırısı yok. Tamam mı? Eğer karşınıza başka bir gölge çıkarsa bilin ki horoşa değildir. Haliyle bundan sonra karşılaştığınız tüm gölgeleri öldürseniz iyi olur. Arabama vardık. Hiç tamponun yerinde olmadığını ve kapının yerine telle tutturulmuş olduğunu görünce irkildi. Araba kullanabiliyorsun değil mi evlat? Ben değildim dedim. Ben iyi bir şoförüm. Umarım dediğin gibidir. Çünkü bu iş için iyi bir şoför olman gerekir. Ama ne kadar iyi olursan ol, bu şeyi süremezsin. Tabii beş kilometrede bir polisler tarafından durdurulmak istemiyorsan. Bunun yerine Eyüp'inkilerden birini al. Eyüp araba kullanmazdı. Onun arabası yok. <gülüyor> Olmaz olur mu? Hem de ay parçası gibi bir arabası var. Kaşlarından birini kaldırarak bana baktı. Yani bana yer altındaki sığınağına girdiğini ama onun şeyini bulamadığını mı söylüyorsun? Gülerek başını iki yana salladı. Neyini? diye sorduk Emma ile aynı anda. O sığınağın bir kapısı daha var. Yanımızdan ayrılmak için arkasını döndü. Bize görevimiz hakkında söyleyebileceğin herhangi bir şey var mı? dedim. Zamanı geldiğinde öğreneceksin. Daha önce değil diye yanıtladı. Ama sana şu kadarını söyleyebilirim. Başı belada olan, daha önce hiç temas kurulmamış, tuhaf bir çocukla ilgili. New York City'de. Peki sen neden gidip ona yardım etmiyorsun diye sordu Emma. Fark etmediyseniz diye söylüyorum, epey ihtiyarladım. Siyatim azdı, dizlerimde kireçlenme var, şekerim yüksek. Hal böyleyken bu iş için doğru insan ben değilim. Ama biz doğru insanlarız dedim. Sana söz veriyorum. Umduğum da bu. İkinize de iyi şanslar. Otoparktaki diğer arabaya, yani kapıları önden açılan, şık ama eski bir kadileka doğru yürüdü ve gölgesine ıslık çaldı. Gölge koşarak gelip, açık bir camdan arka koltuğa atladı. Araba kükremeye benzer bir gürültüyle çalıştı. Edge bizi hafifçe selamladı ve ardından, Tekerleklerinden duman çıkararak o topraktan ayrıldı. Bu tamamen delilik. Sence de öyle değil mi? Araba kullanıyordum ama çoğunlukla yolcu koltuğunda oturan Emma'ya bakıyordum. Gözlerimi ancak birkaç saniyede bir önümüzdeki yola çeviriyordum. Yani demek istiyorum ki, neresinden tutarsan tut, bunun delice ve korkunç bir fikir olduğu ortada. Öyle değil mi? Başını aşağı yukarı salladı. Bu adamı doğru düzgün tanımıyoruz. Onunla daha yeni tanıştık. Evet. Gerçek adını bile bilmiyoruz. Üstelik bizi garip ayak işlerini yapmamız için uzaklara göndermeye kalkışıyor. Evet evet. Neymiş içine bakmamızın bile yasak olduğu paketleri yerlerine teslim edecekmişiz. Evet. Kaldı ki bu görev gerçekten tehlikeli olabilir. Artık her neyse. Ne olduğunu bile bilmiyoruz. Dahası bayan Piregül'ün bize çok kızacak. Bir arabayı sollamak için karşı şeride geçtim. Gergin olduğum zamanlarda arabayı daha süratli kullanmak gibi bir huyum vardır. Öfkeden deliye dönecek dedim. Bizimle bir daha asla konuşmayabilir. Arkadaşlarımızın arasından da buna itiraz edenler çıkacaktır. Biliyorum biliyorum. Grubun bölünmesine neden olabilir dedi. Bu korkunç olur. Evet dedi. Gerçekten öyle. Ona baktım. Ama yine de... iç geçirdi. Ellerini kucağında birleştirdi ve camdan dışarı baktı. Ama yine de... Kırmızı ışık. Yavaşlayarak durdum. Bir anına sessizleştiğimiz için yol boyunca kapatmadığım radyodaki klasik rock müzik istasyonunda usulca çalan şarkıyı duyabildim. Ellerimi direksiyondan ayırdım ve Emma'ya doğru döndüm. Bana baktı. Bunu yapacağız, öyle değil mi? Evet, sanırım yapacağız. Hafif hafif yağmur yağmaya başladı. Etrafımızdaki kenar mahallelerin ışıkları bulanıklaştı. Silecekleri çalıştırdım. Eve doğru yol alırken belli başlı konular hakkında konuştuk. Arkadaşlarımıza söyleyecektik ama durdurulamayacak kadar uzaklaşana dek ne işler çevirdiğimizi öğrenmemesini umarak Bayan Pergüren'e tek kelime etmeyecektik. Yanımıza iki arkadaşımızı alacaktık. Artık kimler daha yetkin ve ilgili görünürse. Ve bu noktadan sonra tereddüde yer yoktu. İçgüdülerim bana bu göreve ihtiyacım olduğunu adeta bağırıyordu. Bunun kurmak istediğim hayatın ta kendisi olduğunu ne tamamen sıradan ne de tamamen tuhaf olan Gimbrin'lerin kaprisleri ve emirleri tarafından yönetilmeyen bir hayat yaşayabileceğimi. Bir yanım Abe'in evine gidip sığınağında başka neler sakladığına, bir araba mı, gerçekten mi? Dair merakımı gidermek istiyordu. Fakat başka bir şey yapmadan önce diğerleriyle konuşmalıydık. Bizim evin sokak kapısından girdiğimiz esnada ilk duyduğum şey Olive'in kafamın tepesinden gelen sesi oldu. Siz nerelerdeydiniz? Ve az kalsın kalp krizi geçirecektim. Tepe taklak vaziyette oturmuş, kollarını kavuşturmuş, meydan okuyan gözlerle tavandan bize bakıyordu. Ne kadar zamandır burada bekliyorsun? Dedi Emma. Yeterince uzun zamandır. Olive tavandan güç alarak kendini yere doğru itti. Havada döndü ve tek bir hamlede ayaklarını onu orada öylece beklemekte olan... Kurşun ayakkabılarının içine soktu. Diğerleri sesimizi duyunca evin farklı noktalarından çıka gelerek toplandı. Bizi sorgulamaya pek hevesliydiler. Bayan Pregrin nerede? diye sordum. Onların üzerinden oturma odasına bakarak. Hala arka bahçede dedi Horace. Şansınıza bütün Yimbri'inler çok uzun bir konsey toplantısında. Büyük bir şeyler oluyor dedi Milard. Siz ikiniz neredeydiniz? diye sordu Halk. Sahilde eldeşiyor muydunuz? Diye lafı yapıştırdı Heno. Evin gizli mıydınız?'' Dedi Brovin. Hangi gizli sığınaktan bahsediyorsun sen? Diye sordu Hak. Sığınağa bulduğumuzda Hak yanımızda değildi. Haliyle hiçbir şeyden haberi yoktu. Herkese söylememizi isteyip istemediğinizden emin olamadık. Dedi Brovin. Açıklama yapmaya koyuldum ama kısa süre içinde. Ortama kargaşa hakim oldu. Bağıra çağıra sorular soruyor, hep bir ağızdan konuşuyorlardı. En nihayetinde Emma kollarını savurarak susmaları için onlara bağırdı. Herkes oturma odasına gelsin. Jacob'la size anlatacağımız bir hikaye var. Hepsini oturttuk ve her şeyi ana hatlarıyla açıklamaya giriştik. Önceki gün evin evinde yaptığımız keşifleri, Ech'le yaptığımız toplantıyı, bize verdiği küçük görevi ve çok daha önemli bir görev vaat ettiği. Bunu ciddi ciddi düşünmüyorsunuz öyle değil mi? Dedi Horus. Elbette düşünüyoruz dedim ve bazılarınızın bizimle gelmesini istiyoruz. Biz bir ekibiz dedi Emma. Hepimiz. Tepkileri birbirinden farklıydı. Claire sinirlenirken Horus sessizleşip huzursuzlandı. Huck ve Brovin temkinliydi. Ama akıllarını çelebileceğimi düşünüyordum. Fakat Eno, Milard ve Olive daha o anda bizimle arabaya atlamaya hazır gibi görünüyordu. Bayan Pi bize hep çok iyi davrandı dedi Claire asık bir suratla. Ona bundan daha fazlasını borçluyuz. Katılıyorum dedi Brovin. Ona yalan söylemeyeceğim. Yalan söylemekten nefret ederim. Bana kalırsa Bayan Preglin'in ne düşüneceğine fazla takılıyoruz dedi Emma. Bence büyük babamla ekibinin çıktığı gibi görevlerle uğraşmalıyız dedim. Yeniden yapılanma çalışmaları için abartılmış ofis işleriyle değil. Ben görevimi seviyorum dedi Halk. Ama arka bahçede heva oluyoruz dedim Milard. Korkusuzca günümüzde maceradan maceraya koşabiliriz. Bizim deneyimimize sahip bunu başka kim yapabilir? Ama bayan Pregrin şimdi gidebileceğimizi söylemedi dedi Halk. Daha yalnızca bir gün sıradanlaşma dersi aldık. Hazır olabilirsiniz dedim. Daha yarımızın modern giysileri bile yok dedi Horace. Halledeceğiz dedim. Bakın Amerika'da yardımımıza ihtiyacı olan tuhaf çocuklar var. Ve bana kalırsa onları kurtarmak bazı döngüleri sil baştan inşa etmekten daha önemli. İşte bu dedi Emma. Yardıma ihtiyacı olan bir çocuk var dedi Hulk. Belki. Eğer şu Eyüp adam yalan söylemiyorsa. Eyüp'in günlüğü yüzlerce görevde dolu dedim. Gittikçe artan hüsranımı gizlemeye çalışarak. Ve bunların yarısı tehlikedeki genç tuhaflara yardım etmekle ilgili. Eyüp emekli olduktan sonra tuhaflar doğmayı kesmedi. Hala orada bir yerdeler. Ve hala yardıma ihtiyaçları var. Kendilerine ait gerçek inbri yok dedi mi Bu yüzden buradasınız dedim. ''Yapmanız gereken bu. Gölge avcıları yaşlandı. Yimbrinler başlarını toplantılardan kaldıramıyor ve onlara yardım edecek bizden daha donanımlı kimse yok. Bu bizim zamanımız.'' ''Tabii eğer bunu tanımadığımız bir adama kanıtlayabilirsek.'' dedi Eno, inleyici bir tavırla. ''Bu bir sınav dedim ve ben bu sınavı geçmeye kararlıyım. Benimle aynı düşüncede olanlar çantaları hazır vaziyette.'' ''Sabah saat tam dokuzda alt katta olsun.''